doğru koşmak. Altıncı bölüm. Yazar Binali Kılıç, Yöneten Ejder Akışık, Yapımcı Ersan Edint, Efektör Nebi Tam Yüksel. Bu oynayan sanatçılar anlatan Olcay Poyraz, Ahmet Mehmet Atay, Öğretmen Yüksel Partal, Kemal Levent Şenbay, Necbi Ünsal Ünlü, İmran Sinan Kayaalp, Ali Tolga Yıldız, Sevim Oytun Yücel. Kars'a yatılı okumak üzere gelen Kemal okulda son derece mutsuzdur. Çünkü oda arkadaşları İmran'la Ali onu ezmeye çalışırlar. Bir de yeteneği olmadığı halde koşucu olmak istemesi onu herkese alay konusu eder. Fakat beden eğitimi öğretmeni Sema kararlılığını görünce yardım etmeye karar verir. Bir zamanların ünlü koşucusu Kara Ahmet'i devreye sokarak onun yetişmesini sağlar. Bu eski sporcunun da yüreklendirmesiyle daha büyük bir hevesle çalışmaya koyulan Kemal, derslerinde de çok başarılıdır. Ancak her şeyin yoluna girdiğini sandığı günlerde bir tatsız olay daha gelir başına. Oda arkadaşı Ali, bir akşam parasının çalındığı iddiasıyla okulu ayağa kaldırır. Müdürün yaptığı arama sırasında da paralar Kemal'in cebinden çıkar. O ısrarla parayı çalmadığını, Aksine Ali'nin kendine borçlu olduğunu söylerse de kimseyi inandıramaz. Hatta okula geldiği günden beri bir abi yakınlığı gördüğü öğrenci Aziz bile, arkadaşlarından öc almak için parayı çalmış olabileceğinden kuşkuludur. Çok üzülen Kemal, çaresizlik içinde bocalarken, aynı odada kalan bir başka arkadaşı Necmi, bu hırsızlık olayının asılsız olduğunu öğrenir. Onun uyuduğunu sanan İmran'la Ali, Kemal'e oynadıkları oyunu açık açık konuşurlar. Her şeyi öğrenen Necmi sonunda yalanlarını yüzlerine vurur ve ikisini de müdüre şikayet etmek ister. Ama İmran sözleriyle cesaretini kırar. Böylece okuldaki herkes Kemal'i artık hırsız olarak tanımaktadır. Dur biraz soluklan. Antrenman böyle kendini öldürecekmiş gibi yapılmaz. Daha yorulmadım Ahmet amca. Nasıl yorulmasın? Çılgın gibi koşuyorsun bugün. Derdin nedir be çocuk? Hiçbir derdim yok. Sadece koşmak istiyorum. Yine koşarsın. Gel, gel şimdi yarımada konuşalım azıcık. Geldim işte. Aferin. Hep böyle sözümü dinle işte. Şu banka oturalım mı? Olur. Bak evlat ben aslında senin derdini biliyorum. Fakat bir de senin ağzından duymak istedim olan bir tane. Bir şey mi olmuş Ahmet amca? Hadi hadi. Ne demek istediğimi bal gibi anladın. Sevin bana her şeyi anlat. Ama ben ortada büyük bir yanlışlığın olduğuna inanıyorum. Demek anlattı. Hem okulun bir aile ortamı olduğunu söylüyorlar... ...hem de orada olanları herkes dışarıda anlatıyor. Bırak şimdi. Bunları da nedir bu işin aslı? Onu anlatsan. Aslı mı? İyi bir koşucu yapmaya çalıştığın... Çok güvendiğin Kemal. Hırsız. Ben senin hırsız olabileceğine inanıyorum. Sağ olun. Ama öğretmenlerin, öğrencilerin hepsi öyle sanıyorlar beni. Hı hı. Sen şu olayı başından anlatır mısın bana? Ya anlatayım. Ben de bir şey bilmiyorum ki. Bildiğim tek şey bana oyun oynandığı... Anlaşılan İmran'la Ali benimle uğraşmaktan vazgeçmeyecekler. Yani bu oyunu onların oynadığını mı düşünüyorsun? Kesin bilmiyorum. Ama aklıma başkası gelmiyor. En azından Ali'nin bu işle ilgisi var. Çünkü bana olan borcunu inkar etti. Anlıyorum, anlıyorum. O paranın cebime nasıl girdiğini bir türlü aklım almıyor. Şansın varmış yine. Müdür ve öğretmenler senin iyi bir çocuk olduğuna inanmasalar... ...bu kadar hafif bir cezayla kurtulamazdı. kurtulamazdın. Ya okuldan atsalardı... Keşke atsalardı. Herkes beni hırsız olarak bildikten sonra... Yok, yok. Bu sözlerini hiç beğenmedim Kemal. Umutsuzluk en tehlikeli düşmandır. Bunu sakın unutma. Göreceksin her şey zamanda nasıl yoluna girecek. Bilmiyorum. Öğretmenlerin bile bana inanmayınca... Ha, hadi bakalım bu kadar dinlenmek yeter. Şimdi koşmanı istiyorum hadi. Ama ama ama yele doğru yani rüzgara doğru koşmanı istiyorum. Yele doğru mu? Neden? Çünkü böyle yaparsan havanın direncini de yenmen gerekecek. Soluğunu daha çok zorlayacaksın. Bu sayede giderek çok uzun mesafeleri yorulmadan koşabileceksin. Ama bunu yapmak çok zor. Başlangıçta evet. Yavaş yavaş ciğerlerin buna alışacak. Hem kolay olan ne var ki dünyada? ha? <gülüyor> yemek yemek bile zor. Önce çarşıdan malzemesini alacaksın, pişireceksin... ...sofrayı kuracaksın, kaşığını ağzına götüreceksin. <gülüyor> <gülüyor> evet, hiç kolay değil. Ee, ne duruyorsun öyleyse? Mendilini çıkar havada tut bakalım. Yel hangi yönden esiyor? Bir dakika. Hangi cebime koymuştum mendilimi? Tamam buldum. O da ne? Küçük yeşil bir taş. Ne işe yarıyor bu taş Kemal? Onu, o mu? O Uğur taşım. Nazlı vermişti. Köydeki kan kardeşim. Ama bu okula geldim geleli. Hiçbir işe yaramadı. İyisini atayım gitsine. Taş parçası da olsa bir anıyı fırlatıp atmakla iyi etmedin evlat. Ama uğrunu soracak olursan ona sığınmak yerine çalışmaya bak derim. İnsanın uğuru kendi çabasında saklıdır. Tamamlıyoruz Şimdi de gevşeme Ay. hareketlerimizi Ay. Yapıyoruz Ay. Oh. Ay. Ay. Ay. Ve böylece Ay. dersimiz sona erdi Ay. Yarışa katılacak öğrenciler yanıma gelsin Diğerleri gidebilirler Ay. Biliyorsunuz arkadaşlar Yarın hepimiz için çok önemli bir gün Yaklaşık üç aydır bu yarış için birlikte çalışıyoruz. Oh, elimden geldiğince sizlere yardımcı olmaya çabaladım. Ama yarış bu. İçinizden birinciliği kazanan çıkabileceği gibi... ...hiç dereceye giremeyenler de olacaktır. Benden yana hiç kuşkunuz olmasın öğretmenim. Bugüne dek girdiğim yarışlarda birinciliği kimseye kaptırmadım. Kendine güvenmen çok güzel İmran. Yalnız umarım bu güvenin seni gevşetip de yarışı kaybettirmezsin. <Gülüyor> Ben bir şey sorabilir miyim size? Elbette Sevim sor bakalım. Duyduğumuza göre yarın önce erkekler yarışacakmış... ...sonra da biz. Bu doğru mu? Evet doğru. Sırayı kur'a çekerek belirledik. Ama önce ya da sonra yarışmanın ne önemi var ki... ...önemli olan sonuç. Ha, haklısınız öğretmenim. Öğretmenim, İmran benden hızlı koşuyor. Evet. Oysa ben daha yüksek tempoda... ...ondan daha uzun süre koşabiliyorum. Bu yarışta benim için bir haksızlık olmayacak mı? Ne için olsun Ali? Madem yüksek tempoda uzun süre koşabiliyorsun, temponu yavaşlatarak daha kısa sürede daha hızlı da koşabilirsin. Buna yeteneğinin olduğunu sanıyorum. Sağ olun öğretmenim. Ee, Kemal? Evet öğretmenim. Sana benim verebileceğim bir taktik kalmamıştır sanırım. Ahmet Bey söylenmesi gereken her şeyi söylemiştir. Evet, söyledi efendim. Aslında bir sporcu kendi özelliklerini bilince, yarış taktiği kendiliğinden ortaya çıkar. Hepsinden önemlisi, koşarken yarışta değil, e, sanki antrenmanda olduğunuzu düşünmelisiniz. Sizden başka kimse yokmuşçasına, zamana karşı tek başına yarışıyormuşçasına koşmalısınız. Bizlere güvenebilirsiniz öğretmenim. Sizi yanıtmayacağız. Evet öğretmenim. Evet, evet, elbette güveniyorum ve hepinizin başarılı sporcu olmanızı istiyorum. Fakat şunu da unutmayın. Sporcu olmak bir yarışlık iş değil. Tek şansınız var çalışmak. Azimli, kararlı, sürekli çalışmak. Son olarak şunu söylemek istiyorum sizlere. Rekabet başarıyı yaratan unsurlardan biridir. Ama dostluk ve yardımlaşma her şeyin üstünde gelir. Yarışta birbirinize rakip olsanız bile aynı alanda omuz omuza yarışacaksınız. Sakın başarı uğruna dostluğu, kardeşliği yitirmeyin. Anlaştık mı? Anlaştık öğretmenim. Çok güzel. Artık gidip dinlenebilirsiniz. Yarın sabah görüşürüz. Hepinize bol şanslar. Sağ, Sağ olun. Kemal. Kemal. Ee, sen biraz bekle. Buyurun öğretmenim. Ee, Seninle arkadaşlarımdan ayrı konuşmak istedim. Yarınki yarışa iyi hazırlandığını biliyorum ama yine de... <gülüyor> Anladım. Dereceye giremezsem üzüleceğimi düşünüyorsunuz. Ee, çok iyi bir yarış çıkaracağından eminim. Ancak bu işin daha başında olduğunu unutmamalısın. Ee, umarım Ahmet Bey de seni bu konuda uyarmıştır. Evet efendim. Aynı şeyleri o da söyledi. Biliyorum, yarın Ali, İmran ya da başkaları beni geçecekler Yarıştan sonra benimle alay da edebilirler Ama olsun, ben kendimi iyi biliyorum Böyle düşünmene sevindim Kemal Sen çok büyük ilerlemeler gösterdin Belki yarın dereceye giremeyebilirsin Fakat bundan sonraki yarışlarda neden olmasın? Yardımınız için teşekkür ederim Çalışan sensin, ben sadece yol göstermeye çalıştım Hadi şimdi git duşunu al ve dinlen. Akşamda erken yat ki sabah dinlenmiş olarak kalkabilirsin. Peki öğretmenim. Eğer yarın... Hiç olmazsa ilk ona girebilirsen beni çok sevindirsin. Tabii ki hocan Ahmet Bey'i de. Çalışacağım öğretmenim. Şansın açık olsun. Sağ olun. Ah, merhaba. Neden yalnızsın? İmran'la Ali nereye gittiler? Diğer odaları dolaşmıyor. Neden? Bana hiçbir şey söylemediler ama ben anladım amaçlarını. Yarın koşuda onları şamatalı biçimde destekleyecek taraftar topluyorlar. <gülüyor> Toplasınlar bakalım. Ama ben yalnız seni destekleyeceğim Kemal. Kazanmanı çok istiyorum. Çünkü evet, çünkü iyi bir arkadaşsın. Çok da çalıştın. Kazanmayı hak ettin. Ama hepsi bu değil. ...kazanmanı istememin başka nedeni de var. Sahi mi? Nedir? Okula geldin geleli mutlu değilsin. Çok kötü şeyler geldi başına. Hele şu son yaşadığın olay. Hep, hep unutmaya çalışıyorum olanları... ...ama beceremiyorum Necmi. İmran'ın müdürün yanında... ...o almış parayı diye bağırışı çınlıyor... ...sürekli kulaklarımda. Gerçekten almış olsam üzülmezdim. Ama suçsuz olunca... Hı, biliyorum. Biliyor musun? E, e, e, şey, yani sana inanıyorum demek istemiştim. E, sağ ol Necmi. <gülüyor> sen de olmasan <gülüyor> ne yapardım bu odada? E, birbirimize yardımcı olmak zorundayız Kemal. Yoksa evimizden, ailemizden ayrı yaşamaya nasıl katlanırız? Haklısın. Kazanmanı neden bu kadar çok istiyorum anladın değil mi? Anladım. Artık mutlu olmamı istiyorsun. Sen, sen bulunmaz bir arkadaşsın Necmi. İyiliğini nasıl öderim bilmiyorum. Yok canım o kadar da değil. Nereye gidiyorsun? E, yüzümü yıkayıp geleceğim. Ter bastı da birden. E, i̇yi misin? E, i̇stersen seninle geleyim. E, yo, hayır hayır gelmene gerek yok. E, i̇yiyim ben. Yüzümü yıkar gelirim hemen. Yapmalıyım artık bunu. Gidip her şeyi müdüre anlatmalıyım. Ama ya kızarsa bana... Ya İmran dediğini yapardı, bu suça ortak olduğum yalanını söylerse, okuldan atılırsam, hem gerçeği bugüne dek saklamam bile suç sayılır. Ama dayanamayacağım artık. Zavallı Kemal, <gülüyor> iyiliğimi nasıl ödermiş? Kötülükten başka ne yapıyorum ki ona? Her gece düşüme girip beni suçlar gibi bakıyor. Hayır, susmamalıyım, anlatmalıyım gerçeği. Kemal'in hırsız olmadığını, o uyurken cebine para koyduklarını... Ama okuldan atılırsam... Zaten bu ikinci yıl... Of... Ne yapacağımı bilmiyorum, bilmiyorum... Hele doğru koşmak. Oyunumuzun 6. bölümünü dinlediniz. 7. bölümde buluşmak dileğiyle.